Elhamdülillah. Nahmeduhu ve nestaînuhu ve na'ûzu billâhi min şurûri ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillâhu fe lâ ve men yudlil fe lâ hâdiye lehu. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu ve ve Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Bu yıl inşallah beraber yapacağımız dersimizde Allahu u Teala'dan tevfik ve yardım dileğiyle dersime başlar. Ve inşallah bu dersin hem benim nefsim için ve hem de sizler için hayırlı olmasını ondan temenni ve niyaz ediyorum. Allah Azze ve Celle bizi kitabını anlayan ve kitabını yaşayan, ve kendisini e, Kur'an'da tanımladığı şekilde ve Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine bildirildiği şekli tanıyan, tanımlayan ve bu bilgi ve bu marifet dairesinde kendisine davet eden, insanları kendisine çağıran e, ve kendisine şirk koşulmasını reddeden ve onun dinini ikame etmek isteyen müminlerden kalsın inşallah. <gülüyor> Şimdi ana konumuz olan Yusuf Suresi'ne girmeden Kur'an tefsirinin maksadı nedir? Kur'an tefsirinden maksat ne olmalıdır? Bugün için özellikle müminlerin Kur'an tefsiri adına yapılan çalışmalarda Nelere dikkat etmeleri gerekir? İster bunu ilim sahibi olan bir insan için düşünelim veya ilim öğrenen, ilim talebesi olan bizler gibi kimseler için düşünelim. Fazla bir şey fark etmeyen yani her iki kesimde ilgilendirme açısından fazla bir farkı olmayan sorumluluk açısından bir mesele Dolayısıyla bizlerin Allah'ın kitabını anlaması bir bakıma tefsirdir. Çünkü insan aklı ve insan zihni Kur'an'ın karşısında muhatap olan yegene beşari, beşeri imkandır, yetenektir. Bu vesilele müminler Rab'lerinin kitabını anladıkları zaman o anlayış çerçevesinde ve o anlayış muvaciyasında bir nebi Allah'ın kelamını tefsir etmiş sayılırlar. Öyleyse bu tefsirde Allah'ın muradını dışına çıkmamak ve Resul aleyhissalatü vesselamın sünnetinin dışına çıkmamak ve ashabın ve ondan sonra onlara iyilikle ve ihsanla tabi olanların akide ve çizgilerini aşmamak şekliyle bir anlayışın ve bir bakış açısının oluşması gerekir hepimizde. Bu vesileyle biz tabi Kur'an tefsiri ile Kur'an'ı anlamak meselesi dediğimizde Kur'an'ı tefsir etmekle Kur'an'ı anlamak arasında fazla bir fark yoktur. Ama belki Kur'an'ı anlamak dediğimiz bugünkü ifadeyle eee sathi bir yönü olabilir fakat eğer Kur'an anlamanın içerisine Kur'an'ı tefsir etmek, oradan Allah'ın muradını yakalamaya çalışmak, müteşabihini tefsir etmek, mecazını anlamla anlama kavuşturmak, muhkemini Kur'an'la ve sünnetle tefsir etmek ve insanlara beyan etmek. Bu ve buna benzer meseleler hem Kur'an anlamanın hem de Kur'an'ı tefsir etmenin temel meseleleridir. Dolayısıyla Kur'an'ı anlamak dediğimiz zaman, Kur'an'ı tefsir etmekten çok farklı bir şey söylemiş olmuyoruz. Zira her ikisinden de amaç ve gaye, Allah'a kulluk etmek, Allah'tan gelen dini yani İslam'ı, Nebilerin ve Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti çizgisinde ve o nübüvvet değil mi? ilmi dairesinde bunu öğrenmek ve götürmektir. Öyleyse bizim Kur'an tefsirine veya Kur'an anlamaya yaklaşımımızın temelinde ne olmalı? Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ittiba ve Kur'an'ın inmiş olduğu dil ile Kur'an kelimelerini Kur'an ifade ve kavramlarını anlamak ve bu dilin dışına mümkünse hiç taşmamak. Şu olabilir, yani bir kelimenin çok geniş anlamları vardır, bir kavramın çok geniş anlamları vardır, o kavram Türkçe'de en iyi ifadesini bulmayabilir ama Fransızca'da veya Fin lisanlarında veya Çince'de diyelim, değil mi? Açıklığa kavuşturulduğu zaman çok daha zengin bir muhteva kazanabilir o kelimenin veya kavramın içeriği. E, bu açıdan diller Allah'ın kullarına bir rahmettir. Belki Arapçayı bilen bir Arap Kur'anla muhatap olduğu zaman Allah'ın muradını anlayamaz ama bir başka dili konuşan bir insan Kur'anla muhatap olduğu zaman onu anlamadığı bir yerdeki Allah'ın muradını anlayabilir ve onu kavrayabilir. Bu vesilele Allahu Teala her ne kadar Kur'an'ı Arapça ve Arap diliyle indirmiş ise de bütün müminler hem Arapça öğrenebilme imkânlarına sahiptirler, öğrenebilirler. Bu kapasitededir insan. Hem de kendi diliyle Allah'ın kelamına muhatap olduğu zaman onu anlamak ve ondan hikmetler edinmek, ondan bazı şeyler istimbad edebilmek, hükümler, ibretler çıkarabilmek, dersler alabilmek imkânına sahiptir çünkü bütün bu imkanları temelinde olan aklı Allahu Teala kullarının bütününe hepsine bahşetmiştir. Kullarını, müminlerini ve kafirlerini bu konuda ne yapmıştır? Allahu Teala ayırt etmemiştir. Dolayısıyla kısaca şöyle bir Kur'an tefsiri üzerinde göz gezdirecek olursak ben edindiğim kanaat söylüyorum. Daha önceki işte bu tefsir dirayetidir, bu işte rivayet tefsiridir, bu dirayet tefsiridir şeklindeki tanımlamalar tekniktir. Ben oraya girmeyeceğim. Yani tefsir ile ilgili kitaplar veya tefsir tarihiyle ilgili bir şey okuduğunuz zaman genelde bu bilgilerin hepsini orada bulabilirsiniz. Ancak ben Kur'an'da şunu görüyorum. Kur'an'ın bir, yani gördüğümüz kadarıyla İslam alimleri bu Çalışmalar hepsini yapmışlar. Yani biz yeni bir şey bulmuş değiliz bu konuda. Allah'ın sıfat ve isimlerinin tefsiri. Kur'an'da bunu görüyoruz. Allah'ın isim ve sıfatlarının tefsiri var. Sünnet-i seniyyada bu açıkça belirtilmiş ve bize beyan edilmiştir. Kur'an'ın ikinci tefsiri, muhkemin tefsiridir muhkem, ayetlerinin tefsiri. Üçüncü tefsir türü, yani bunlar aslında hep aynı düzeyde, fakat aynı meselenin, aynı konunun şubeleri şeklinde, alt başlıkları gibi. Müteşabihin tefsiri. Dördüncüsü, bu yine aynı konu içinde olan bir tefsir türü, kavramların tefsiri. Bugüne kadar kavram tefsiri yapılmamıştır. Her ne kadar kavramlar işlenmişse de kavram tefsiri üzerinde muhtevalı bir çalışma yapılmamıştır. Ragıp el-İsvehanini el-Mufredat isimli bir kitabı var, çalışması var. O Kur'an'da ilgili tam ve kavram çalışmasıdır. Ancak onun da ikmal edilmesi gerektiğine ben inanıyorum. Beşincisi, tarihi tefsir ki bunu şubelere ayırmamız mümkün. Tarihi tefsir dediğimiz şey bir, yaratılışın tefsiri ki bu yaratılışlar göklerin ve yerin ve insanların, hayvanların, nebatatın yaratılışı, gecenin, gündüzün yağmurların, değil mi yaratılışı, nehirlerin, ormanların yaratılışı, bu da nedir? Kur'an'da tevhid-i rububiyeti, gözlerimizin önüne seren ve gerçekten insan aklının ikna olmasının mümkün olmadığı bir belagat ve güzellikle Allahu Teala en basit seviyede olan bir insana dahi tevhid-i rububiyeti böylece kitabında bize tanıtmakta bu tefsir bölümünün veya türünün bir diğer dalı veya şubesi diyelim nübüvvet tarihi nübüvvetin tefsiri nübüvvetin tefsir edilmesi diyoruz. Bunun yanında aynı tefsirle beraber Kur'an'da risalet ve vahyin tefsirini görüyoruz. Kur'an kendi kendisini tefsir ediyor aslında her şeyi anlatıyor. Ama o her şeyi nasıl bulacağız? Hangi şeyle hangi şeyi beraber ele alıp inceleyeceğiz? Evet, ne dedik? Nebi nübüvvetin tefsiri, risalet ve vahyin tefsiri, diğer bir tefsir türü, aslında bunlar konu gibi gözüküyor bize, ama onlar tefsirin konularıdır. Geçmiş toplulukların, geçmiş toplulukların tarihlerinin incelenmesi, bu da bir tefsir konusu ve tefsir türüne girer. Bu da tabi iman ve şirk mücadelesidir. Bir tarafta nübüvvet ve risalet, bir tarafta şeytana ibadet eden ve onun çizgisinde yürüyen taşlara, topraklara, ağaçlara tapınan ve ibadeten toplulukların savundukları ideolojiler ve dinler. Şimdi Kur'an-ı Kerim bu Kısacası ve özet olarak bu başlıklar altında ne yapılabilir? Ele alınıp tefsir edilebilir. Bunun dışında demin rivayet ve dirayet tefsiri derken, efendim müfessirlerin kimisi işari tefsir demişler, kimisi beyan tefsiri demişler, Seyyid Kutup'un tefsiri türünden tefsirler yazılmıştır. Kimi tefsirler ahkam tefsiri şeklinde, ne yapmıştır? İsim kazanmıştır. Alimlerin bir kısmı, Kur'an'daki hükümlerin bir arada tasnif edilip tefsir edilmesi, sünnetle ve müştehitlerin görüşleri, tabiinin akvali sözleriyle tefsir edilmesine yer vermişlerdir. Bu tefsirlerin teknik içerikleri ve edebi özelliklerine burada girip uzun uzun tefsilatlı anlatmaya gerek yoktur. Ancak ileride inşallah konumuz içerisinde söz gelirse biz bunlara değinmeye çalışacağız. Demiştik ki Kur'an tefsiri ile ilgili Kur'an'dan bazı kaydı ve kuralların çıkarılması zaruri ve elzemdir. Biz bu kaydı ve kuralları tanıdığımızda karşımızda konuşan insanın Kur'an insanı olup olmadığını anlarız. Allah Azze ve Celle kitabında hem kendisini bize tanıtmakta ve hem o kitaba bağlı olan kitap ve amel eden insanları tanıtmakta. Dolayısıyla biz Nebileri ve Resulleri tanıdığımız zamanda, zamanda neyi tanımış oluyoruz? Allah Azze ve Celle'nin tüm insanlık için çizmiş olduğu yolu tanımış oluyoruz. O yolun özelliklerini ve o yolda devam edebilmenin bilgisini gücünü, kuvvetini ve ihlasını bulur. Bir kere şunu bilmemizde yarar vardır. Kur'an'ı tefsir edecek ve Kur'an'ı anlayıp insanlara anlatmak isteyecek olan insanda aranan bazı temel özelliklerin olması gerekir. Bunların ilk başta geleni İslam'dır. Tabi bu, halis bir tevhid üzere kurulu olan din demektir. İkincisi, ilim. Tabi akıl ondan önce gelir. Çünkü akıl fıtri bir imkandır. İsterseniz akıl deyin, isterseniz ilmi önce alın. Akıl veya ilim, ikisini de beraber veya farklı olarak sıralarını değiştirmenize hiçbir beys yoktur. Dördüncüsü, balih olmak. Evet. Şimdi diğer ihlas gibi, sıdk gibi, halis niyet gibi şeyleri ben tamamen İslam'ın altında tasnif ediyorum. İslam'ın içerisinde görüyorum. onları onlar İslam'dan ayrı zikretmeye gerek yoktur. Bu temel özelliklerin bizlerde bulunma zarureti vardır. Şimdi Kur'an'dan o e, elde ettiğimiz kuralları ve kaideleri teker teker burada beraberce görmeye çalışalım. Daha sonra zamanımız kalırsa burada bir iki şeyler daha var notlarımız onlara inşallah değinelim. birinci bulunması gereken özellik şart veya sıfat her neyse onu siz kendiniz tasnif edin sadık bir iman ve Kur'anı olduğu gibi tasdik sadık bir iman ve Kur'anı olduğu o, gibi tasdik etmek <gülüyor> Allahutaala bu konuda innellezine amenu billahi ve rasulihim sonra da yertabu ve cahadu bi amwalihim ve anfusihim ve cahadu ve cahadu fi sebebi llahi bi der. Yani Teala iman edip Allah'a ve Resulüne iman eden sonra da hiç şek ve şüpheye kapılmadan Allah yolunda malları ile canları ile cihat edenlerden söz ediyor ki bu da Allah Azze ve Celle'nin Allah'a ve Resulü imandan sonra o imanda rayp, şek, şüphe ve kuşku sahibi olmamayı şart koştuğunu görürüz. Öyleyse eğer bir kalpte Allah'ın ayetleri hakkında rayp, çilişki ve kuşku var ise ancak Gazali'nin bahsettiği bilgi elde etmek için yani kelimenin ardına düşüp tecessüs dedikleri şey, hakikati kavrama konusundaki şek başkadır. Ama ayetlerin kendisine kifayet etmediğini veya çağa cevap vermediğini, çağa göre yorumlanması, yani çağın diliyle Kur'an'ın yorumlanması derken, aslında çağı Kur'an'ın yerine koyup, Çağdaş düşünceyi veya felsefeyi koyup konuşturma gibi bir hastalık ve bir tehlikede söz konusudur. İkincisi, Allah'ın kitabına hakkıyla ittiba etmek. O kitapta emirler ve nehiler var. Nefse kolay gelen, zor gelen şeyler var. Allah Teala bu konuda der ki: "Ellezine yetluna <gülüyor> kitabe Allahi hakka tilavatihi ulaike yu'minun bihi." Allah'ın kitabına hakkıyla uyanlar yani hak bir biçimde o kitaba uyanlar işte onlar o kitaba gerçekten iman etmiş olanlardır. Biz bunların tefsirini derslerimizde verdik, i̇bn Abbas'ın görüşünü işte tilavet nedir, Kur'an tilaveti okumak anlamında mıdır, Kur'an'a tabi olmak anlamında mıdır, biz bunlara değindik. 3- Allah'tan takva ile sakınmak, korkarak ve itaat ederek sakınmak. Dört, Allah'a davet etmek. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا ve اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّن۪ي مِنَ الْمُسْلِينَ Allah'a davet edip ve salih amel işleyenden ve ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? Öyleyse, ben Kur'an'ı tefsir ediyorum, ben Kur'an'ın bu çağdaki dellalıyım, mübeşiriyim, müştefendim, işte, işte ben Kur'ancıyım diyen bir sürü insan duyuyoruz. Ama ileride bu ayetleri göreceksiniz, hep beraber önümüze koyduğumuzda insanların iddialarının bir sonun yalan ve batıl olduğu karşımıza çıkacaktır. Güzel ve temiz söz sahibi olmak. اِلَيْهِ يَسْعَدُ اَلْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ Şimdi, Kur'an tefsir edecek olan insanın ahlakı, sözü, davranışı önemli değil midir? Biz insanların bilgilerine mi ittiba edeceğiz, doğru ve yanlış olduğunu anlamadan, Yoksa insanların bilgilerine hak olduğu ve hak üzere olduğu zaman mı tabi olacağız? Elbette ki ikincisine tabi olacağız. İkincisini tercih edeceğiz. Güzel söz ona yükselir. Fatur on. Güzel söz ona yükselir ve onu salih olan amel Allah'a kaldırır. Şimdi öyleyse hem güzel söz sahibi olacak mümin hem de güzel amel sahibi olacak. O ameli salih dediğimiz şey ne? Daha önce söylemiştik. Allah'ın hakkının eda edildiği ve içinde kul hakkının bulunmadığı amel, salih ameldir. Bazı çağdaş zındıkların ve münafıkların söylediği gibi barışı sağlayan amel değil. Mukaddesatımızı İzzet ve şerefimizi ayak altına alan bir hoşgörü ve o hoşgörünün gündeme getirdiği bir salih amel. Ondan bahsediyorlar. Barışçı amel. Hiç alakası yok. Salih amelin muttaki insanca işlendiği zaman salihtir. Salih amel. Takva üzere olan amel salihtir. Çünkü o ameli Allah yeryüzündeki müfsitlere karşı toplumda temiz, güzel, bir hasret olarak müminler tarafından ortaya konu, koymalar, koymalarını ister. Yeryüzünü ıslah etmek için işlenmiş olan ameldir. Yeryüzün ıslahın içerisine girer? Zulme, tağutlara, küfür ve baş kaldırmak. Ona, ona karşı kıyam etmek gelir. Onun için Birisi çok güzel resim çizer, bir cihat manzarası çizebilir, savaş meydanını çizebilir ama orada canını verenin işlediği amel daha güzeldir. Birisi Cezayir için şarkı besteleyebilir, helal haram demeden müzik aleti çarıyoruz. Ama Cezayir dağlarında Cezayir'deki tuhyana ve küfre baş kaldıranın ameli daha güzeldir. basiretle Allah'a davet etmek. 6.'sı. Bunu inşallah Yusuf suresinde göreceğiz 108. ayet-i kerime. Kul hazihi sabili ed'u ila'llahi ala basiretin ana ve men ittaba'ani ve subhanallahi ve ma ana minel deki ey resul bu, benim yolumdur. Benim yolum Allah'a davet etmektir. Ed'u ilallah, Allah'a davet ediyorum. Nasıl? Ne biçimde? Ala basiretin, basiret üzeri, basiret üzeri olmak ne demektir? Allah'ın kalplerine, göğüslerine İslam'ı yerleştirdiği ve İslam'ın nurunun tahtını kurduğu iman ve İslam'ı muhkem kıldığı insanların bakış açısıdır. Ve insanların tavrıdır basiret. Yani Nebilerin sünneti üzeri olmaktır. اَنَوَ مَنِ اتَّبَعَن۪ي Ben ve bana uyanların yolu budur ben Allah'ın sevili yolu üzereyim, ben O'na davet ederim, basiretle insanları davetlerim. Hakkı ve batılı birbirinden ayırarak, şirki ve imanı birbirinden ayırarak, temizi ve habisi birbirinden ayırarak, hakkı Allah'ın emrettiği yerde gerçekleştirerek, ki bu şükürdür, ben öylece Allah'a davet ederim, ben, tekrar tekit için kullanıyor Allah Azze ve Celle, ben ve bana uyanlar. Ve subhanallah, Allah'ı tevhid ederim demek istiyor Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Subhanallah tevhiddir. Ve mâ min minel müşrikin, ben müşriklerden de değilim. Dolayısıyla bu ayette geçen dört esas ile ayetin sonunda müşriklerden olmadığını, onlardan beri olduğunu ifade ile bu dört esasın çok sıkı bir ilişkisi vardır. Bu dört esas sarsıldığı zaman veya birisi ortadan kalktığı zaman birisi kalkar Allah adına değil bir başkasına bu esas tahsis edilirse o zaman ayetin sonundaki şirk gündeme gelir. Yol Allah'ın yolu olacak. O yol, kitabullah ve sünneti Rasulillah. Allah'ın kitabı ve Rasulünün sünnetidir. Davet sadece Allah'a has kılınacak. Allah'ın kendisini tanımladığı biçimde yapılacak. O tanımlamanın dışına felsefi ve kelami tanımlamalar alınmayacak o içerisine alınmayacak, konulmayacak, Kur'an ve sünnet üzere sebat edilecek Allah'ın ismi ve sıfatları hakkında. Dolayısıyla birçok insan Allah'ın ismi ve sıfatı konusunda dalalete, şirke ve küfre dalmakta. Allah'ın sıfatını bir insana vermekte. Ve diyor ki, yetiş ey falan, medet ya falan, Hayır, Allah'ın velilerinin duaları kabul olur, Allah'ın velilerinin kerametleri zuhur eder, Allah'ın velilerini Allah lütuflarda bulunur, kendi velilerine, dostlarına ama o veliler Kur'an ve sünnetin çizdiği yolda yürüyorlar ise velidirler. Çünkü Allah'ın velayetine girmek demek, Allah'ın bizim için koyduğu menhec, minhaç. Aynı şey minhaç üzere olmaktır. Yol üzere olmaktır eğer insanlar Allah'ın çizdiği kullahvi sebili deki işte bu benim yolumdur. Bu anne haza sıratı mıstaqîman. Fattebiğuhu, ve la fattebiğu sibula. Fatfarqa bikumansibilhi. Ey kullarım diyor Allahu Teala. Bu benim dost doğru yolumdur. Ona uyunuz. Bakın bu yolun adını Allahu Teala şuculuk, buculuk, falancılık, filancılık diye koymamış. Allah bir yola benim yolum dedikten sonra ben falan yolun salikiyim, ben falan yolun müridiyim, ben falan yolun mürşidiyim denmenin hiçbir anlamı yoktur. Bütün bu isimlendirmeler batıldır, hak değildir. Kendisiyle beraber batılı gündeme getirir ve İslam'ın güzel adıyla yaşar. Yedincisi, sözün ahsenine, en güzeline uymak. Şimdi insanlar ilim adına ihtilaflı sözlere uyarlar. Çelişkili ve müminlerin vahdetini tefrik edici, bölücü ve Allah Resulü'nün getirdiği ilmi ve tabiinin ilmini küçük görücü sözlere uyarlarsa heva ve bid'at ehlinin kavline, görüşlerine tabiri caizse gidemiyorum, içtihatlarına uyarlarsa o zaman sözün ahsenine uymamış olurlar. Sözün ahseni Allah'a basirette davet eden Allah'ın kitabını ve Rasulü'nün sünnetini ihya edip ikame etmek isteyenlerin söylediği sözdür. Sözün ahseni. Eğer biz bunlara tabi olursak Allah'ın Kur'an'da övdüğü وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُواهُمْ بِيْحْسَنَ Allah Resulü ve O'nun ashabına ihsanla tabi olanlar dikkat edin ne demektir ihsanla tabi olmak? Hata üzere devam ihsan sayılır mı? Vidaat üzere bir hayat ve bir ibadet ihsan sayılır mı? Sen Allah'ı görüyormuş gibi ibadet ediyor isen, Allah'ı görüyormuş gibi ibadet eden insan, nasıl bid'atte besinler? On dördüncü esas, Allah'ın misakına bağlı kalmak. Allah'ın misakına bağlı kalmak. Nedir Allah'ın misakı? İsrailoğullarından aldığı misakın tıpkısı bir misak, bütün müminlerden alınmış. Andolsun ki diyor Allah Azze ve Celle İsrail olurlarından bir misak aldı. Yani Allah'ın dini üzere olacaklarına dair bir ahit ve sözleşme aldı. Sözleşme yaptı. Nedir o sözleşme? Onlara o sözleşme karşılığında. 12 tane nakip gönderiyor Yakup Aleyhisselam'a. Ve Allah Teala diyor ki ben sizinle beraberim. Ama şartım var size. Nedir o? Eğer namazı ikame edersiniz ve zekatı eda ederseniz ve rasullerime iman edip onları üstün kılar ve Allah'a güzel bir biçimde de borç verirseniz, ben sizinle beraberim. Bakınız, işte, bu ayette gördüğümüz ameller, Allah'ın bizlerden aldığı misaktır. Eğer namazı ikam ederseniz, zekatı verirseniz devam ediyor. Bunlar misak. Şimdi, bunlar terk edildiği zaman, Mesela namazı eda ediyor. Belki zekatı da veriyor. Ama peygamberleri tasdik noktasında şüpheye düşüyor. Ve onun sünnetini ihya etme noktasında ihmal gösteriyor. Önemli Veya peygamberin aşağılandığı sünnetinin kınandığı, sünnetinin küçümsenip ihmal edildiği bir durumda peygamberi üstün kılmıyor. Böyle bir insan misakını etmiştir ve misakını bozmuştur. 15 beş ihtilafları Kur'an'a ve sünnete arz etmek. Tefsir ediyor. Alimlerin ihtilafı oldu kitapları okuyor, insanların görüşleri farklı farklı. Hangisinin hak olduğu noktasında karar veremiyor. Eğer kendisi güç yetirebiliyorsa, Allah'ın kitabına ve Resulün sünnetine arz edecek. Bilmiyor ve kalbine şek ve şüphe düşüyor. ise okuduğu ve öğrendiği şeylerden onu götürecek bir Kur'an ve sünnet alimine Kur'an'ı ve sünneti bilen bir ilim adamına onu götürecek ve meselesini çözecek. Çünkü o, o meseleyi Kur'an'a ve sünnete arz etmeyi daha iyi bilen bir kimsedir. Dolayısıyla o insan, insanları aldatmaz. Bunların bütün esasları Kur'an-ı Kerim'de ile verilmiştir. 16. Her işinde Allah ve Resulüne, Allah ve Rasulün hükmüne başvur. Şimdi Kur'an tefsir edecek, modern bir yorum olsun, çağdaş bir tefsir olsun diye Türkiye'deki veya herhangi bir İslam ülkesindeki hakim ceberut güçler İslam'ı tahrif etmek isteyen ve İslam'ı kendi kurumuna dönüştürmek isteyen sistemler karşısında Kur'an'ı onların hoşlanacağı biçimde yorumlamak. Kur'an emirlerinin tatbik edilmemesi ve hükümlerinin hayata geçirilmemesi için ne kadar şek ve şühe var ise onları üretmek ve Kur'an adına topluma sürmek. İşte bu insanların yaptığı şeye baktığımız zaman sözlerini, kavillerini ne yapacağız? Allah'ın kitabına ve Rasulün sünnetine götüreceğiz hükmüne başvuracağız. Zira eğer bir insan böyle yapmıyorsa bu insan Kur'an tefsir etmeye hakkı yoktur. Çünkü Allah ve Rasulünden bir hüküm olduğunda onun dışında bir şey seçmek müminin hakkı değildir. Seçtiği zaman emin değildir. İşte Ahzab suresi 36. Ve kana li mu'minin ve la mu'minetin izaa qatallahu ve amran اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ ve اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ دَلَالًا Bu ayet sık sık her zaman okuruz. Mümin bir erkek ve mümin bir kadın. Aslında bu tüm mümin erkekler ve tüm mümin kadınlar demektir. İçin Allah ve Resulü bir şeyde hüküm verdiğinde herhangi bir şey. Herhangi bir şey diyor zaten ayet. اِذَا قَضَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا Allah ve Rasulü herhangi bir şeyde hüküm verirse, verdiğinde veya verince o değişik şekillerde anlayabilirsiniz. Onlar için bak burada onlar için diyor o ikisi için demiyor en يَكُونَ لَهُمْ lehum onlar demektir aracılıkta çoğul zamiridir. Eğer sadece bir erkekle bir kadından söz etseydi, yani ayetin nüzul sebebi, Zeynep radıyallahu anh ile Zeyd'in evlenmesidir. Peygamber evlenmesini istiyor. Ee, Zeynep'in tarafları, ailesi, akrabaları Zeyd'le evlenmesini istemiyorlar. Biraz kırgın bakıyorlar. Halbuki Allah, Hazreti Muhammed'in Zeynep'le evlenmesini istiyor ezelde. Ama buna rağmen Allah'ın bu hükmünün gelmesine rağmen sonradan gelecek hüküm. Buna rağmen Allah tıpkı Yusuf'la Yakup kıssasında Yusuf aleyhisselam ile Yakup'u imtihan ettiği gibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le imtihan ediyor. Kolay mı? Bir peygamber azatlı kölesiyle teyzesini kız evlenecek ve sonra Allah'tan ayet gelecek hüküm Zeyneple evlenmesine izin çıkacak. Düşünebiliyor musunuz? Bu peygamber için ve normal bir insan için belki çok ağır gelebilecek olan bir hadisedir. Evleniyorlar sonra tekrar ayrılıyoruz o evliliği kabul etmede zorlandıkları için وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنُ ve مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا Yani Zeyd de, Zeynep de Allah ve Rasulü hüküm verdikten sonra onlar için bir seçenek yok. Yoktur. yoktur, olamaz yani. Allah hüküm vermiştir, bitti. Kur'an'ın tüm emirleri için bu ayet bir kaidedir, anlama ve kavrama için bir kuraldır lehum onlar için diyor. Halbuki lehuma demesi lazımdı. Sadece Zeyd'i ve Zeynep'i kast etseydi o zaman lehuma demesi lazımdı ikisi için. Ama öyle demiyorum. Onlar için diyor. Halbuki hiç niye onlar oluyor? Min emrihim Herhangi bir işlerinde herhangi bir seçenekler yoktur Allah ve Rasulü kümellikten sonra. Kim Allah'a ve ne? Asi olursa, gerçek anlamda apaçık bir dalalete düşmüştür. Bitti. Artık siz eğer Allah ve Resul bir şey seçmiş de ve biz de onun karşılığında bir şey seçiyor isek, biz apaçık bir sapıklığa düşmüşsüz Allah korusun. 17. Müminlerin yoluna uymak. İmam Şafii Rahmetullahi Aleyh müminlerin yoluna uymayı ümmetin icmağı olarak kabul eder. Şimdi birçok insan mümin sıfatına sahiptir. Ama her müminin ayrı ayrı yoluna tabi olmak mı demektir bu? Her mümin İslam üzeredir Ama Mü'minleri bağlayıcı olan mü'minlerin yolu nedir? İşte o da kitap ve sünnet üzere olan alimlerin icma ettikleri şeylerdir, hümet için. Bu ayette de tıpkı Ahzab suresi 36'da olduğu gibi mü'minlerin yolundan çıkan ve Rasulü'ye muhalefet edenler için tehditler vardır. وَمَنْ يُشَاقِفِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِي غَيْرَ سَبِيلِ الْمُمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا Kim? Kendisine hüda, din, İslam açık, tebeyyün edip, beyan edip ortaya çıktıktan sonra Rasûl'e muhalefet eder ve mümin olmayanların yoluna, dikkat edin. Peygamber ne demişti? Yusuf 108'de, "Ol, هَذِهِ سَب۪يلِ De ki, bu benim yolumdur. Allah'ın yolu. Kur'an. Burada diyor ki, Peygamber'e muhalefet edecek. Ama neden sonra? مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ Kur'an insanlara geldikten sonra, bir ümmete Kur'an ulaştıktan sonra, Hüda tebeyyün etmiştir. İster onlar o kitabı bilsinler veya bilmesinler, öğrensinler veya öğrenmesinler, kitap bir topluma ulaştığı zaman, o toplumda o kitapla amel edip, o kitabın emirlerini insanlara anlatanlar, zuhur ettikten sonra, Hüda onlara tebeyyün etmiş, apaçık, zahir olmuş, ortaya çıkmıştır. Bundan sonra kim kalkar da mümin olmayanların yolu diyor allah Teala. Uyarsa onu girdiği yolun sahibi kılar, o yol üzeri kılarız ve sonra onu cehenneme yaslarız. Pekala, şimdi insanlar Kur'an tefsir ederlerken, Kur'an açıklarlarken kimin yoluna uymak zorundadırlar? Bakacaksınız, adam kimlere uyuyor? Ona göre, onun Kur'an ehli ve Kur'an insanı olup olmadığını belirleyeceksiniz. Biraz sıkıcı oluyor ama, 19. 18 diyeceğiz değil mi? Allah Resulüne hiçbir emrinde muhalefet etmemek. Dikkat edin, hiçbir emrinde muhalefet etmemek. Bu ayet Ahzab 36 ve Nisa 115 biraz önce okuduğumuz Rasûl'a muhalefet etmem mümin olmayanların yolun İsa 115. Bu da Nur Suresi 64. ayet-i kerimedir. Diyor ki Allah azze ve celle "Felyahzer <gülüyor> felyahzerellezine yuhalifuna an emrihi." Peygamberin emri geldikten sonra onun emrini tatbikten başka bir emre saparsa, başka bir işe sapar ve peygamberin emrine muhalefet ederse peygamber emri peygamberin sünnetidir. O korksun. Neden korksun? O yahut onlar en tusibahum fitnetun ev yusibahum azabun elim. Buna ne demek yani? Allah söylüyor bunu. Allah'ı tasdik etmiş olan bir insan ve ayetlerini gerçekten anlamış olan bir kimse, bunların çok şiddetli ve dehşet şeyler olduğunu hemen kavrar. Kendisinin başına bir fitnenin müfessirler bu fitne şirk diyorlar. Dikkat ediniz, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sünneti var da birisi o sünnetin yerine başka bir şey din olarak ibadet olarak ikame ederse, o insan Allah'a şirk koşmakla denk olan bir iş yapmıştır. Çünkü neden? Allah'a itaat em etme emrini reddetmiştir. Çünkü Allah Resul'e mutlak itaat emrediyor. O emir reddedildiği için Allah'ın emrine de itaat terk edilmiştir. Şimdi. Veya başlarına acı bir azabın gelmesinden korksunlar. Allah sürekli ne yapıyor? Tehdit ediyor. Çekişme ve nizalarında Allah Resulünü hakem tayin etmek. Bu da 19.sırca esas. Nisa suresi 65, allah Teala buyurur ki فَلَا Rabbike Hayır asla ve asla. Senin Rabbine kasem olsun. Senin Rabbin adına ben kasem ediyorum diyor. Kendisi adına yani. لَا يُؤْمِنُونَ onları iman etmezler. Ne yapmadıkları zaman iman etmezler? Hatta يُحَكِّمُوكَ ف۪ي مَا شَجَرَ Bakın, bu konuda bir çoğumuzun ayağa Bunu bilelim. Öyle bakın, çok büyük iddia sahibi olan insanlar var Türkiye'de. Bizler de iddia ediyoruz bazı şeyleri belki. Allah Rasulü'nü aramızdaki çekişmede hakem tayin etmediğimiz sürece, biz iman etmemiş sayıyoruz. Hakem tayin edeceğiz ama hükümde aleyhimize de çıksa Allah Resulü'nün hükmü ki kitabı hükmü varsa elbette kitabı hükmüne ittiba edeceğiz. Kitapta bir hüküm olmadı da Allah Resulü o konuda hüküm koymuşsa Allah'ın izniyle ondan sonra ثُمَّ لَا يَجُدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَدَيْتَ وَيْسَلِّ مُتَسِّمَا Sonra verdiğin hüküm hakkında da nefislerinde hiçbir sıkıntı duymadan. Hiçbir huzursuzluk duymadan, verdiğin hükmet tam teslim olmadan onlar iman etmezler. Peki şimdi bu sadece kadılar, yargıçlar, hakimler için mi inmiş bir ayet-i kerimedir? Veya sadece aralarında bir mesele zuhur eden dünyalık bir anlaşmazlık zuhur eden kimseler için mi inmiştir bu ayet-i kerime? Hayır. Tüm müminleri aralarındaki ihtilaflar ve çekişmelerde başvurmaları için bu ayet kelime onlar için inmiştir. Yirminci esas Allah Resulüne itaati hidayetin en temel şartı bilmek. Böyle diyor Kur'an. Şimdi bu esasları sonradan bir şöyle gözden geçirdiğiniz zaman göreceksiniz hakikaten hepimizin bağlı olması gereken şeylerdir. Biz Kur'an anlatmadan önce, Kur'anla amel etmeden önce bunları öğrenmek zorundayız. Eğer biz bunları bilmiyor isek ve bu esasları göz önüne almıyor isek, bizim hayatımızda çok problemler, çok sıkıntılar çıkar. Allah Rasulüne itaati, hidayetin en temel şartı bilmek. Yine Nur Suresi 54. ayet-i kerime, 65, 64 mi demiştik daha önce? bu 54. ayet kerimede, Allah Azze ve Celle buyurur ki, de ki Allah'a ve Rasûle itaat ediniz. Allah'a itaat ediniz, Rasûle de itaat ediniz. Eğer onlar yüz çevirirlerse, bil ki, bilin ki, Peygamber'e yüklenmiş olandan Peygamber sorumludur. Ve sizlerin de yüklenmiş olduğu şeylerden sizler sorumlusunuz konu hesap sorulacak. Ve in tuti'uhu tehtedu. Asıl gelmek istediğimiz ayet-i kerime buraydı kısmı. Ve in tuti'uhu. Eğer ona itaat ederseniz hidayete erersiniz. Bakın diğer ayet kelimeden kerimede Nisa 115'de ve daha değişik ayetlerde Ali İmran'da değil mi? Ali İmran 30'da. Eğer siz Allah'ı seviyor iseniz bana uyunuz demişti. Fakat burada ne diyor? Eğer ona itaat ederseniz ilayet edersiniz. Öyleyse birisi diyor ki Teran bir insan okuyor Fatiha'yı, geliyor İhdina sirat al mustaqim Ne diyorsun sen Allah aşkına? İhdina sirat al mustaqim ne demektir? <gülüyor> Beni Resulüne itaat edenlerden kıl diyorsun sen. E i̇şte ayet. Anlamıyor muyuz aki? Kur'an'ı nasıl anlayacağız? Kur'an'ın tamamına neresine bakarsan bak, her ayeti sünneti destekleyici, her ayeti sünneti doğrulayıcı, ışık tutucu. Hangi ayeti çevirsen arkasında sünneti göreceksin. Hangi sünneti çevirsen. Hangi sünnete baksan yanında, önünde, ardında, arkasında, üstünde, ayet göreceksin, Kur'an göreceksin. Subhanallah. Kur'an çiçek gibi açıyor, içinden sünnet çıkıyor. Gül gibi. Açıyorsun yaprakları, kokusu geliyor. İşte o koku sünnet. Gerçekten böyle. Yani bu belki bu tanım biraz fantezi oluyor, bağışlayın ama... Yani öyle. Bakın, Rasulün sorumluluğu nedir? Kendisine yüklendiği şey. Diyor ki, Rasul üzerine Rasul için ancak el belahul muvin vardır. Nedir el belahul muvin? Yani Allah'ın emirlerine itaatte, o emirleri insanlara götürmeden yapılması gereken ne ve Peygamberin hayatına da mal olsa, Peygamber Rasul ve Nebi bu üzerine düşen bela ve tebliğ görevini yapar. Allah Allah birisi çıkar der ki, ya Peygamber işte ancak o insanlara ulaştırmakla sorumludur. Yani niye? kendi yaşadığımız tarzdan bir peygamberi tefsir yapmak istediğimiz için kolay rahat lüks içinde hepimizin hayatı kolay hangimizin hayatı fazla zor o lüks içindeki hayatını o başarısızlığını korkaklığını o cılızlığını o iki yüzlü ve nifakını gizlemek için ne der der ki peygambere sadece düşen nedir insanlara tebliğ etmektir. Senin gözün kör ola ey insan. Sen Allah'ın kelamını anlıyor musun? Sen el belâhul ne olduğunu biliyor musun? Bıçağın kemiğe dayanması gibi bir şeydir el belâhul mubin. Yani Allah'ın murad ettiği hadde kadar sana verdiği kuvvet ve kudretin tamamını kullanarak Allah'ın emrini götürmenin adına ve aler rasuli illa belahul mubin denir. Peygamber yatacak gölgeliklerde. Aynanları, kolaları, fantaları olacak. Mercedes arabaları olacak. Yazlığı, villası, tripleksi bilmiyorum nesi olacak. Tamam mı? Lüks otellerde Visa kartla, Amerikan, Europe kartla yapacak, yiyecek, yiyecek ondan sonra akşam gerekse bir de kaçamak yapacak otelde, diskoya miskoya ondan sonra Müslümanların önünde abi, bilmiyorum, hayırsever, bilmiyorum kim olarak çıkacak? Peygamber böyle bir insan mı ki? Senin anladığın ve kendine göre yorumlamak istediğin anlamda bir belakını bin yapmış olsun. Peygamber öyle bir insan değil ki. Evet. Firavunun ayağına kadar gidiyor. Yani kılıcın altına kadar yatıyor Musa Aleyhisselam. Gidiyor. El mübin budur. Tamam mı? Kınamalarına rağmen, nefret etmelerine rağmen, sövmelerine rağmen, tağutların yüzüne, onların ilahlarının önünde, onları ilahlarına sırt çevirip, Kudüs'e yönelip namaz kılmaktır el mübin. Uhud'a gitmek, dişi, yanağı, gözü, ayağı, eli kırılmak demektir. Evet, arkasında bir sürü hanımını, çoluklarını, çocuklarını, Müslümanların kadınlarını, kızlarını bırakıp tevhuka gitmektir. وَمَا عَلَى الْرَسُولِ اِلَّا الْبَلَاقُ Ama kalplerinde zevk ve kaypatlık olanlar, Allah'ın ayetlerini, peygamberin tavrını kendi kaypat tavırlar olarak yorumluyorlar. Bunların o tavırları gibi değiller Allah Resulü aleyhi ve sellem tavırları. onun için el belâhul mübîn peygambere sadece tebliğ etmekten başka bir şey düşmez vay be gitmiş demiş ki işte falan işte filanlar yani ben size işte müsaade ederseniz bir şey işte tebliğ edeceğim şu kadar şey söyleyeceğim Allah'tan bana şunlar şunlar geldi de öyle demiş olacak sonra da sen niye bunu bize söyledin sen mi düzenimize sistemimize karşı geliyorsun sen mi ilahlarımızı reddediyorsun yo hayır ben öyle demek istememiştim de şey ben başka türlü demek istemiştim Ha? Kim peygambere inenmiş? Böyle <gülüyor> diyenler mi? Böyle diyenler mi? Peygambere yüklenen, peygambere yüklenmiştir o ondan sorumludur. Size yüklenenden de siz sorulacaksınız. "Ve le neselennel murseline ve Andosun olsun ki peygamberlere de ve kendilerine peygamber gönderilenlere de soracağız İslam aleminde ümmetin bir çıkmazı vardır temel bir çıkmazı tabi bu temel çıkmazının etrafında şeyler var, meseleler nebilerin yolunu cihad ve davette ve ilim öğretmede esas almamaktır sıkıntı burada kardeşim problem burada ne para sıkıntısı, ne mal sıkıntısı, ne insan sıkıntısı yok. Tek sıkıntı tuhyana, şirke, küfre, çağdaş firavunlara karşı nebiler gibi bir kıyamı İslami hareketin temeline oturtmamaktan kaynaklanmış. Evet. Çağdaş nifak geliyor, dini yorumluyor. Çağdaş iki yüzlülük sermaye Müslümanların aristokrasisi ve sosyetesi dini yorumluyor, Kur'an'ı yorumluyor, peygamberi mahkum ediyor. Böyle bir din olmaz. Böyle din yorumlayanların eline Kur'an emanet edemez. İşte bak geldik, 21. esas, tağutu inkar et.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 hiçbir şeyde şirk koşmayarak ve men yu'min billah kim olursa olsun kim Allah'a iman eder ve tağutu inkar ederse reddederse o sımsıkı kopmayan çözülmeyen bir düğme kulpa sarılmıştır tağuta iman eden tağutun düzenini öven ve tağutun kölesi olan Firavun'un kölesi olan adam, Kur'an'a sımsıkı mı sarılmıştır? Bırakmıyor adam Kur'an'ı. Kur'an diyor, en iyi ben bilirim Türkiye'de diyor. En iyi ben yorumlarım diyor. Eskiler hep fosil dinindendi diyor. Evet Bugün öyle yazıyor tağut. Eskiler fosilleşmiş bir dine tapıyormuş. Bizlerin çoğu öyle ona göre. Bu adam Kur'an'a sımsıkı sarılan korkmayan biri hemen hemen sıkı sarlanmış. Bu adam Kur'an'a mı sarılmıştır, tağutlara mı sarılmıştır? Tağutlara aslında ibadet ediyor. Tağutları kutsuyor. Tağutların tanrı ve ilah edindiğini kutsuyor. 22. esas ilminin olmadığı bir şeye tabi olmak. Bakın bu çok önemli bir esas. Bugün bir çok ibadet eden insanın ahiretini harap eden bir esas bir mesele bu ve takfu meleyse leke bir ilmon inne sem bu ve basara well adekululuule iki ke meule İsraf 36 ayet. وَلَا دَقْفُو adım adım bu şekilde çiçek değerlemeni adına tamam mı? iktifa denir. izini sürmeye de iktifa denir. İlminin olmadığı bir şey ne demek ilim? Senin bilgin yok. Yani kaynakçılık bilgini mi kastediyor? Yok. Ne bileyim? İşte marangozsun, sıvacısın, fayansçısın falan falan mesleğin var. Yani o, bilmediğin şeye mi uyma demek istiyor? O o Hı. anlamda mı kullanıyor yoksa ilminin olmadığı şeye tabi olmadı derken neyi kastediyor? Allah'tan sana ilmi indirilmemiş olan hakkında Allah'tan haber hüküm, gelmemiş olan bir şeyi yap. Savunma, iddia et. Pekela, Allah'tan yoksa böyle bir hüküm, Resul'den olmasa da, varsa da, kendi görüşümüze uyabiliriz anlamı çıkar mı buradan? Yani Allah'tan yoksa, peygamberinkine de uyulmaz. Allah'tan olmayınca, niye peygamberinkine uyusun ki? Allah'tan yok ya yani. Peygamberin ki bizi bağlamaz diyebilir mi? Daha önceki ayetlerde bağladığını ve nasıl imanın temel şartlarından bir tanesinin de Allah Resulüne itaat olduğunu görmüştük Bu neden bizden isteniyor? Bu neyi sağlayacak mı? Çünkü kulağın çünkü gözün